Bataklık İpek Koza grubuna yapılanlar zulmedenlere de bir zulüm aslında. Böylesi bir hukuksuzluktan medet umar hale gelindiyse kendilerinden nefret ediyorlar demektir. Suçluluk duygusunu bastırmanın en hazin yoludur yeni suçlar işlemek. Bir çeşit intihar içgüdüsü. Kişi başkalarını cezalandırmak için öz varlığını ortadan kaldırır. Amacı, geride taşınamayacak bir pişmanlık yükü bırakmaktır. Hükümet, bu son hamlesiyle hayat bulmaya çalışırken intihar etti. Sevenlerine düşen miras sadece utanç, bel büken, kalp düzen cinsten. Eskiden bu tip operasyonlar mümkün mertebe kitabına uydurulurdu. Artık fütursuzluk moda, kontrolsüz gücünü sokabildiğin kadar sokacaksın gözlere. Vurmak, kırmak, aşağılamak, işkence serbest. Karşındakiler suçlu dahi olsa böyle davranamazsın ki daha ortada sonuçlanmış bir mahkeme kararı yok. Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl dönümünde ne gurur verici bir manzara. El konulan televizyonların ana kumanda odasına sığınıp en berbat koşullarda yayın yapan meslektaşların çırpınışı, kendilerine destek için oraya koşanlar, bir süre ekranlarını onlara açan Halk TV, tecavüze uğrayan grubun yazarlarını sitelerine davet eden T24, gelin yayını bizden yapın diyen Can Erzincan TV ve Kanal 24'ün tavrı yaşartıcıydı. Evet ama yetmez. Kanal Türk ve Bugün TV'nin sesi kesilinceye kadar başta Doğan, Ciner, Şahenk grupları olmak üzere tüm kanallar da katılmalıydı o yayına. Millet ve Bugün gazetelerine sayfalarını açabilmeliydiler. En insaflısı operasyonu bari seçim öncesinde yapmasaydınız diyebilen havuzcular hariç tabii. Keşke sıranın kendilerine geleceğini bilen diğer medya kuruluşları, zalimleri izlemeyi tamamen kesseler. Duymuyoruz, bakmıyoruz diyebilseler, davetlerine katılmasalar ve onları kayıtsız şartsız alkışlayan havuzla baş başa bıraksalar. Fiş çekenlerin fişini böyle edepli bir şekilde dokunmadan çekseler. Hiç değilse belli bir süre. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a kamera gönderilmeyen, haberi yapılmayan tek bir protesto gününü hak etmiyor mu bu millet? Koza grubuna atanan kayyum, ilk yayın olarak Hitler zulmünü anlatan bir filmi seçti. Bu kadar kara mizah ancak bizim ülkede olur. Gaspçıların Azizler ve Askerler adlı filmde özdeşleştirdikleri rol Hitler'in askerleri olmasa gerek. Kendilerini kurtarıcı azizlere benzetmişlerdir kesin. Seçime bir güncük kaldı. Artık AKP'den mi doğar MHP'den mi bilinmez? Beşinci partiye mi bel bağlayacağız? O mu kurtaracak bizcikleri? Halbuki var halen o ay yüzlü parti hepimizin içinde. Sadece uyandırılması gerekiyor. Yüzüne su serpilmesi. Adı? Vicdan. Öyle güçlü ki amblem bile seçmemiş kendine. İçişleri Bakanlığı'na kayıtlı değil. Temeli var ama çatısı kapısı yok. Ne masası ne sandalyesi. Genel başkansız, kurulsuz, komisyonsuz ve trolsüz. Tüzüğü kamuya gizli, üyelere açık. Sloganı beşerlikten insanlığa. Vicdan Partisi üyelerden aidat almaz, miting yapmaz, propagandaya ihtiyaç duymaz. Ona gönül verenler sağdan sola, aşağıdan yukarıya, siyasi yelpazenin her kıvrımından ortak noktaları hakikat pereslik. Örgütlenme hücre tipi, hücre Üyenin kalbi. Küçücük ama alem sığar içine. Gayet aydınlık ve temiz. İçeri sızmaz, kir pas. Hücreler kimseden emir almaz, kimseye emir vermez. Bütün dikkat kalbe yoğunlaşır. Her nefes sorumlulukla idrak edilir. Vicdan partili mütemadiyen kendini tartar, ölçer ve biçer. Şeytana ne tapar ne de taşlar. Ha kurban sunmuşsun, ha nefret. İkisi de büyütür putları çünkü. Der, en doğrusu sükunet ve basiret. Bilir ki hayat tek kişilik bir oyundur. Kişi dışa ne kadar açık görünse de aslında nefsiyle baş başadır. Kalan her şey dekor ve figüran. Vicdan Partili gerektiğinde görünür partilerin el freni, mayın tarayıcısı, cam silecisi olur. Bazıları sandık partileriyle üyelik ilişkisi kurmaz da tutkulu seçmenlere adaletin unutulan anlamını fısıldar. Rozet takmadıklarından onları teşhis zordur. Diğer partilere ölümüne tezahürat yapan seçmenler, köşelerinde kurgulanmış gerçekleri ölümüne savunan, yalandan umut devşiren yazarlar, vicdan partilileri sezdikleri an düşman kesilir. Göz üstünde kaş suç olur, aksi takdirde rant kapıları kapanır. Vicdan partililer toplanıp, vicdansızlara inat, kuruluş dilekçelerini resmen verip bir amblem ve başkan seçseler, bir bina kiralasa ve kendilerini tanısalar, anında diğerlerine benzerler. Bataklıkta gül açmaz. Tek çare, hücreye mukayyet olmak.